Buongiorno Ankara. Jam Gourmet sunduğu Modern Sabahlar'da buluşalım. Buon appetito Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Radyo Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Yani şu anda bizi dinleyebiliyorsanız bunu Fahir'in dalgınlığında borçlusunuz. Öncelikle yayınımıza kattığınız bu şey için çok teşekkür ederiz. Ne yaptın be? Bu Atlas'ın doğum gününden kalanları da getirseydin herhalde on buçukta falan anca bitirmiş olacak Evet vallahi hakikaten e, sabahleyin demek ki yiyecek maddesiyle radyoya gelinmemesi gerekiyor. Bakın radyoya yani stüdyoya bugüne kadar yemek sokmayalım diye bir şey vardı. Stü radyoya sokmasak yeridir. Stüdyoya sokulmadı. Evet. Öncelikle onu söyleyelim. E, radyonun mutfağında yeni mutfağında mı demeliyiz acaba? E, afiyet olsun Ege Bey'in ile hazırlattığı sandviçlere e, ne yapıldı? E, dalındı. E, e, Dün nasıl heyecanlandım gece? Bize 3 tane sende 3 hazırlayın da sabah yiyelim diye. Onlar da bir neşelendiler. Vay be Ege. Elmaları peki? Elmalar kendi fikirleri Evet çünkü sen elma diye bir şey istemezsin. Hayatta da istemiyorum. kadarıyla. Ee, yeşil elma Gönül İtal, İtal, alma diyoruz. İtalya <gülüyor> yeşil elma 3.95 diye geçer. <gülüyor> Tabii ki artık ATV. <gülüyor> Üç 35 buçuk metre olabiliriz. Evet. E, teşekkür, e, teşekkür ediyoruz ortay. <gülüyor> teşekkür ediyoruz. Ay çok da konuklarımız var. Keşke bir tane daha fazla hazırlasaydın. E, Putin geliyor bugün. Aa Putin Aa, geliyor doğru Vallahi Valla bir tane daha hazırlasaydım. Valla ülkeden. Misafir eksik olmuyor ha? Haklı adam. Papa'yı uğurladık. Papa gitti. Öbürü Putin Sayın geliyor. Papa. Sayın Papa. Sayın. Bu Putin. sefer Papa çok trafik. Mahvetmedi galiba Hiç mahvetmedi Hiç mahvetmedi Cumadan geldi ya abi hmm. Ondan Hafta sonuna denk getirdi 3 evet, gün bağladı Putin evet. ne kadar izin almış O da galiba çarşamba gidecek Hafta içi ya O zaman vesaydan sayılıyor Mesaiden. Maalesef mesaiden sayılıyor Bu şey mi acaba Arazi değil mi şu, şu anda Rusya'daki işler konusunda Şurkeyi bir şeylerin var falan diye Roketleri abi, geldi Baya baya bir şey var Baya bir görüşmeler olacak baya bir para. Evet, çantasıyla geliyor falan çantası. diye haberler vardı. İşte doğal gazdan kadar. o neler neler. Doğal gaz bizim faturalara yansıyacak mı? Yansıyıncaye kadar kış geçer BG. Değil mi? Yazın. Yazın. Yazın bu sefer yazın 90 liralık kalma şansımız olur belki. Rahat rahat 90 liralık 70 liralık alır. Ferah ferah kullanırız, ucuz ucuz kullanırız. Hem de çok kullanmamış oluruz. Çünkü insan ucuz olunca bir hoyratça Tabii davranıyor. 3'te yak. 3'te yak. yakacağını 5'te yakıyor. 30'da yakacağını 60'ta yakıyor. Öyle şeylerden. Kitinde ee, bunu biliyor. Biliyor. Onu anlayacakmış. Biz yani. Bizim niye P'den mi gidiyoruz biz şeye? alfabetik olarak hani şey açıldı Papa Putin, Papa, Putin. Hmm, ondan sonra P Rasmussen sonra... gelebilir sonra ondan sonra Rasmussen bak bildiği R'li isimleri çok güzel Rasmussen olabilir ondan sonra kim gelebilir Ronald Reagan ama Allah, olamaz Olmaz ya Ronald Reagan dedi ya ondan sonra kim olabilir başka, <gülüyor> başka <gülüyor> Ronaldinho Jean-Claude Van Damme kadar gider abi soyadına göre şey oluyor değil mi herhalde herhalde doğru bandama kadar gider çünkü van dam kapatır. Hayır, bir sonraki getirir. bir sonraki şeyin kim olduğunu tahmin edelim de ona göre biz de hani şeyimizi alalım. Önlemimizi alalım Yani bize açıklanmıyor Söylenmiyor Doğru Putin mi? bugün geliyor Hazırlıksız yakalandık Hazırlıksız bari. Yakalandık. Hazırlık yapacak Ne bileyim Yapacaktık ben iki ay önceden bilsek i̇şte, Ne bileyim e, İşte bir sandviç daha hazırlardır En basitinden Ege O doğru doğru. Yani mutfağa söylerdi Sabahleyin misafirimiz var Bir tane daha sandviç hazırlayın Hiç Rus yemeği var mı meşhur? Var Bort çorbası Bort çorbası var Başka? Büyük ü, Rus yemekleri Değil mi? Onu antolojisine baksana hmm. Büyük Rus yemekleri antolojisi Bakayım mı? Gerçekten bakayım mı? Yoksa... Ya. <gülüyor> ee, yok ya. Öylesine Bak... mi sordunuz? Rus yemeği galiba çok fazla yok. Yani işte çorba var... Ee... Onu önden bayağı bir şey yapıyor. İnsanı tıkıyor zaten. Yine. Sonra da bir şey yemek istemiyor insanın Cebim canı. son bir 3 ruble kalmıştı, Onunla gidip şunu yedim falan diye bir şeyleri yok. Yine bir şey vardır. Gulaş çorbası vardır herhalde. Çünkü taksit var Gulaş çorbasının neresi? Tamam, Bacagistan yani, yani Rusya soğuk. Avusturya mı? Çek Cumhuriyeti mi? Rusya da vardır herhalde orada. Oktay'ın kafalar vallahi şu taksideki köpekler gibi oynuyor yani. <gülüyor> var ya <gülüyor> önündeki sağdan soldan Aa, takip etmekte zorlanıyorum <gülüyor> çok ya. Çok çırların boyu 3 üç, üç, üç, üç <gülüyor> metre <gülüyor> olabilir. Oktay saray. Ee, çok varmış. Ne varmış ya? Bir iki tane bir şey daha söyle de yapalım yani. Piroşki. Piroşki. piroşki. Hmm, birer piroşki alır mıyız? Bugün size Aşağı, piroşki öyle. yaptım. Yiyimlik olsun diye de içine pastırma kattırdım. Ve piroşkinin bir denesi var? Etli piroşkisi var değil mi? Etli var bir de sebzeli piroşki. Ee, strogonof pire... Rus muymuş? Tabii. Aa. Strogonof bak. Beef strogonof. Beef strogonof. Sonu feyli biten her şey Rus. Ondan sonra bir tane de esas ana yemeklerden bunlar tatlı gibice e, pelmeni diye bir şey var. Pelmeni birer pelmeni alır mıyız? Mesela? Kıyma, soğan, kimyon, karabiber, tuz. Köfte ne onu? Karıp hmm. top top yapınca ona köfte denir. Ekşi krema, e, süt, Ekşili etli köfte denir. Süt, yumurta terbiyeli köfte denir falan filan. Birer pelmeni alır mıyız? Başka yani. örnek ha, man, mantı gibi. Hmm. Mantı gibi işte. Onu... Ondan sonra zakuski çar. Zakuski çar. Birer zakuski çar alır mıyız? Egeciğim hepsini cümle içinde kullanmak zorunda değilsin. Bir tanesini çap ya. Ya da en azından cümleyi değiştir ya. <gülüyor> Allah Allah. Pazardan zakuski şey aldım de. Şimdi zakuski... satıldığını zannetmiyorum hazır. Zakuski çarın isterseniz kısa bir tarifini vereyim hemen. Ben. Hemen Oktay. Ha, alalım Oktay hakikaten. Ee, şimdi e, tarama Taramamızı alıyoruz. <gülüyor> Birer tarama alır mıyız? Tarama. <gülüyor> Aviyarlı katı yumurta. Aviyarlı katı yumurta. Kapar el, ne kadar hav... aviyar kullanıyoruz hocam? Ee, bir testi. Ne kadar Rusya'da ucuz çünkü. Tabii tabii. Yarım, kaç, kaç 4 kişi? kişilik tarif için 4 1 kilo kişi. havyar. 1 kilo veya e, 3,5 metre olabilir. Slotka, Hı. karides, somon havyarı, ördek pate ve balık yumurtası. Bayağı masal. Ördek bir pate mi? dediğin ördek patisi mi? Yok ya ördeği rondodan geçiriyor işte ona pate diye. <gülüyor> Bu mezze tabağıymış. Meze tabağı. <gülüyor> e, o zaman benim cümlem güzel oluyor. Önle. Neydi yemeğin adı? E, Zakuskiçar. Zakuskiçer alır mıyız? Önden birer Zakuskiçer aldık abi. Adam başı bak birer tane Zakuskiçer geldi. Ufak vodka. Bir tane beef stroganoff söylendi. 70 rublö ödedik katlık. Bak ne kadar güzel. Cümle içerisinde baya da naif kullanıldı. Tabii ki Rus salatası olacak. Onu nasıl unuttuk ya ama onun da çok şeyler var ya Amerikan salatası mıydı Rus salatası mıydı İtalyan salatası diyenler var. Ondan sonra bir çorbayla isterseniz başlayalım. Solyanka çorbası. Solyanka çorbası. Sosisli. Birer solyanka çorbası alır mıyız? Bir adet haşlanmış sosis, 4 kişilik solyanka çorbası için yeterli. Aman böyle bir Çok şey mine. mi? Sosis suyuna çorba. Hmm. Ondan sonra borç çorbası da isterseniz. İki çeşit çorba yapalım isterseniz. Hangisi, kim, ha, i̇steyen istediğinden isterseniz. yesin. Şimdi Putin'e bunlardan mı çıkacak yoksa? Yok bu genel... E... Gene zeytinyağlı enginarı yiyecek galiba Putin. Rus mutfağı. Peki Putin otelde mi kalacak yoksa elçilikte mi kalacak? Çiftte kalma diye bir şey yok ya. Çiftte kara osamayacım. elçilikte kalırdım ya. Niye ucuza gelsin diye mi? Hem ucuza gelsin hem hani bildiğin yemekler falan. Zaten diğer yerde kalınca da para ödemiyorsun. Gerçi Rus büyük içinde misafir aynı olabilir. Vardır tabii canım. Kesin. Büyük ya orası. Ne niye canım Rus Büyükelçiliği deyince benim aklımda hiçbir yer canlamıyor. Eski Rus Büyükelçiliği geliyor gözümün önüne. Eski dedi. Ya bir tane vardı ya Atatürk bulvarında. arada. Hocaman var ya her şeyden çıkarken hemen Çetin Emeci bitirdin. girerken hemen sağ tarafta yukarıda. Ço Onun karşısında ölse yemeğe, giderken, yemeğe Aa, giderken orada şey yapabilir gece vakti çıkıp dilden yanaktan yiyebilir şeyde oradaki çorba, çorba da valla Putin işini biliyor ya, güzel yere koymuş şey Erçilli merkezi vallahi. yer olsun demiş afiyet olsun ne diyelim ya gelsin işte bir gelsin bir görüşelim bakalım neymiş ne değilmiş ee, ne kadar kalıyor belli mi oktay belli değil Çarşamba falan de, çarşamb de. ben Çarşamba diye uydurdum ama ne zaman olur bilmiyorum yani. Gerçi bugün gazetelere baktığım zaman da o da yazmıyor. Putin'in geldiği bile yazmıyor. Ben yani kendi şeyim olmasa, Çok bağlantılarım olmasa haberim olmayacak yani. Fıt fıt yani. geleyim, fıt fıt gideyim demiş. Lütfen Bayraklardan demiş. anlıyoruz Ankara'da yaşayanlar olarak. Evet. Köşkün önündeki bayraklar değişince e Ben nereden bileceğim Bütün 7 milletin bayrağını mı bileceğim? 7 millet dediğimde yani. 70 de sen ona millet gene millet diyecektim, zor. 7 millet çıktı yani. Ya 7 millete kadar tutabiliyorum hafızamda. Ondan sonrası maalesef. Amerika'da bir tartışma var daha doğrusu tartışma değil bir tane kadın Cumhuriyetçi Parti üyesi Elizabeth Lowton hmm. evet. dedi ki Obama Şükran günü konuşması sırasında Michelle Obama ve kızlarıyla beraber çıktı bu konuşmayı yaptı. Ya bir şey söyleyeceğim Obama'ya bir şey mi oldu? Obama'nın canı sıkın. Canı sıkın kılı kıyafetine yansımış valla böyle şey. Değil mi? Pantolonlar, ceketler üstünden dökülüyor. Hayır pazar günleri öyle rahat giyiniyor. Eğer dünkü kıyafetini dediyse. Eğer rahat mı giyiniyor, zevksiz mi giyiniyor bilemedim. Yani sanki Obama eskiden böyle bayağı spor Babasının kıyafetlerini giyiyor gibi. Şimdi bu şeye giymesin, Bir milli güvenlik meselesi haline gelmesin bu laflarım da. Ben... Yok gelmez de canı sıkkın olduğunu daha önce de burada Michel... konuşmuş. Canı sıkkık. Michel Obama bir tane kravat almış. Ben bunu beğenmedim demiş. O zaman bundan sonra kendin alırsın kıyafetini diye Michel Obama bıraktı. O yüzden adam şey verdi hiç... şu anda. Sen de mesela bürge bıraksa? Bürge bıraksa ben de yüksek bel kotlarımı dönerim ama Meme altından başlayan. <gülüyor> çok güzel arkadaşlar. <gülüyor> oh, hop dedik <gülüyor> style. Yani biraz daha yukarı çekince çok güzel straplez oluyor Ege'nin pantolonları. Yani hem gece giyilebilir hem de gündüz böyle spor Tabii ki tipi de. bir şey hem de bahçavanlıkta giyilebilecek şeyler. Çok bana tıkla style olarak. Öyle hmm. mi giyinmiş? Obama'nın en son Oba kıyafet e, Obama'nın kıyafeti böyle bir dökülüyordu üstünden yani. Yok biraz bıra biraz bıraktı yani canı sıkın hmm. hakikaten kendini bıraktı gibi hissediyorum. Ben şey gibi ama bir mali var. Ama senin canının sıkkın olma lüksün yok. Evet. Doğru Art bak. Artık benim son dönemim bitse de gitsin ne diye zaman duruyor yani. Ne zaman? 2016 değil mi onu da? Ha öyle bir seçim. E doğan, daha bir senesi var yu. Hakikaten ya. Bir, bir senede, senede neler neler yapar. kazandılar ya şimdi Cumhuriyetçiler çoğunluğu ha, aldı ya ara yatış. Ondan biraz böyle gidişat da kötü. Gidişat da kötü demiş. Yani güzel yapamadık dururma. biz bu işi Mişel demiş. Yine tabii Şükran Günü konuşmasını falan yapıyor. Yaptı ya yaptı. yaptı ha, o yok. konuşmaya bakarsan en güzel başkanlığı bu yapmış. Valla o güzel konuşmuş ama kızları e, hakkında Elizabeth Loulton'un bir açıklaması oldu. Ne demiş? E, geçen hafta. Elizabeth, Say, Loulton. Elizabeth Loulton dedim Cumhuriyetçi Parti üyesi. Ha. Aynı zamanda basın sözcüsü galiba. E, demiş ki e, Sasha ve mal Mal... Mal... Neydi kızcağızın ismi ya? Malya. Malya, Malya değil mi? Malya olsun. Malya'yı saygısızlık ve statülerine uygun olmayan bir şekilde davranmakla suçladı. Allah Allah ne yapmışlar ne ki? Ne yapmışlar ki? İşte sıkılma, sıkıldığını hem belli ettiniz hem de bara gider gibi giyinmişsiniz diyerek. Ne, bu daha onun çocukları 8-10 yaşında ya. Kimi? Yok büyüdüler canım. Obama'nın çocukları. Zaten ne yaptın Ege? Ilk... Jack, Jack o... kızı kaç yaşında oldu ya? Kaç yaş yaş Bauer Bauer koca var? kızı var tamam torunu var da. <gülüyor> Yok ya o kadar büyük değil olun kızlar. Diller e, zaman çabuk geçiyor. Bara gidecek yaşta değiller ama en azından Bir tanesi 18 üstü olabilir. Büyük olan. Büyük kız. Böyle bir şey demiş. Bir de babanız konuşurken demiş. Böyle bacak bacak üstüne atıyordunuz Sıkıldığınızı çok belli ettiniz. Üflediniz, püflediniz falan filan değil Aman değil baba. Ama baban şimdi sonuçta hakikaten yani de, Amerikan başkanı, başkanı olsa da, olsa da baba. Onların baba ve babaların konuşması ya aman baba ya noktasına geliyor maalesef. Zaten Başkan El da olsam böyle. Elizabeth Lowton'un bu açıklamalarından sonra bir bir yüklenmişler Elizabeth Lowton'a haklı olarak sen Twitter'dan, esas kendi kızına bak diye mi? Sen kim oluyorsun da böyle konuşuyorsun da iki tane genç kız hakkında da bilmem ne de falan filan ondan sonra özür dilerim demiş <gülüyor> Elizabeth Lowton. E, özür dilemeden önce bir düşüneydin Elizabeth Hanım Hakikaten ya. Hakikaten Gence... Ağzına geleni söylüyor sanki bu tarz benim. A, vallahi, gençlerin üstüne böyle abanılmaz yani. Ayıtsız. Saygı uyandıracak şekilde giyininiz ne demek ya? özür dilemesi hakikaten şu e, şey yakalar var ya e, ne derler ona yuvarlak yakalar mı hani böyle hep Hepburn giyer hep böyle dar bir şey üstünde evet. kazak gibi üstünde beyaz yaka okul Hı -hı. yakası gibi de tamam, böyle evet, şey böyle. efendi gibi böyle daha hanım hanımcık daha böyle mazbut öyle bir beklentisi var ya e, bunlar sonuçta. genç kızlar işte sen orada babasının arkasında durması bile zaten şey Hayır arkadaşlar Telefonla oynamışlar mı mesela Yok telefon yok O bile büyük bir Yeter şey ya Yeter diyorsun değil mi O yaşta bir genç kız Babası vır vır vır konuşurken Telefonu çıkarmadıysa Amerikan halkına en büyük lütuf Canım velevki çıkardı Mesaj gelmiş olabilir Sana o sıra, ne O sırada mesaj gelmiş olabilir Sana ne Elizabeth diyerek böyle tepki göstermişler. İyi dedi nokta. Siz birilerine bulunduğu tabakaya göre nasıl davranılması gerektiğini gösterme konumunda değilsiniz sayın Lauton diye ortak bir açıklama yapmış. Ay ne kadar zormuş ya bu lafı <gülüyor> sokmak. Amerikan halkı olarak ortak bir açıklama yapılmış. Hem silmiş. Gazetelere vermişler mi? Amerikan <gülüyor> halkının ortak açıklamasıdır. Boy boy vermişler. Hem silmiş, hem de özür dilerim demiş. Çok incitici ve kırıcı bir açıklamaymış. Sonradan okuduğumda fark ettim diyerek. Ee, ciddi bir özür. Ha, laf, de. Lafı çok zor sokmuşlar ya. Dön de kendine bak. Mesela laf sokma. Hızlı bir cümle olması Ya abi. da çekemeyen anten taksın. Ah, bu Mesela. ne? Siz kimseyi konumuna göre eriştirecek durumda değilsiniz. biraz söyleyeyim ben. Sankar. Siz birilerine bulunduğu tabakaya göre nasıl davranılması gerektiğini gösterme konumunda tabaka. değilsiniz. Tabaka. Tabaka ve konum. Konum Egecim, olduğu sen, için tabaka e, diyor. hangi tabakaya mensupsun? Ben elit tabaka. Elit tabaka. Oktay? Ben bulunduğun tabaka. Sen bak Oktay bulunduğu tabaka. Ya bulunduğun tabakayı seveceksin? Ya... Bulundu. Sevdiğin tabakaya, tabakaya ait, ait olacaksın. Olacak. Mesela ben oligark olarak çok sıkıntılar çekiyorum. Biz oligarklar evet. hep oligark tabakası gerçekten Sen çok Sen armatör değil miydin ya armatör tabakası? Yok biz oligarktık. Oligark mıydın? Biz oligarktık. Onu da ben söylemesi çok zevkli olduğu için söylüyorum. Yoksa, Yoksa bulunduğun da bir tabaka değil yani. yani anladığım kadarıyla. Ama hala siniri geçmemiş insanların bu açıklamayı yapan Cumhuriyetçi Parti üyesine. Hala şey yapıyor. Ama onlar da şey vallahi. "Özür dileyecektin, kurtulacaktın." falan diye birden o tabii o şey sakinlik gittikten sonra biraz sinirli bir şekilde tepkiler devam ediyor. Babamın kızı bir Face'te bir şeyler. Ne ben yani? ona Face'te aynı cevap vereceğim demiş. Bir adama bakarım, adam mı diye, bir lafa bakarım, laf mı diye. Mevlana resmi koymuş bir tane. Ha. sessizliğim asaletimdendir. Hemen sahip olamayacağın şeylere bakma. Profilimden çık. Ha, mesela. Ben bunları yazmış. Bir tane daha bir şey vardı ya. Sil o, o, o, o, o, o ayrıydı durur? ya, o ayrıydı. Ben başkanın kızıyam diye bitiyordu. He, Benim şeye şey olmak için şey ihtiyacım yok. Ben zaten başkanın kızıyam diye. Prenses olmak için e, Neydi o şey, Kongre için. desteğine ihtiyacım evet. yok. Ben başkanın kızıyam. Çok güzel cevaplar var. En güzel cevaplarla buradayız. İyi e, tamam hadi o zaman biraz da reklam şey olsun da bir. bir şey Aralığın başına mı geldik ya? Geldik var. Bir Aralık bugün, bugün, bugün, bugün 2014'te son haftanın ilk günü bak. Haftanın ilk günü 1 Aralık'a geldi, siz onu ben mutfakta bağırdım dinlemediniz sandviç hafta, yiyordunuz. Haftanın ilk günü, Pazartesi'ye Pazartesi, geldikçe bu her hafta başımıza gelen bir şey. 1 Aralık Pazartesi, bu Pazartesi ok, 35 geldi. bin yıl önce o, o, en son olduğunda Ayy. şey olmuştu, insanlar ne yapacağını şaşırmıştı. Biraz hu dinleyelim neşemizi bulalım, sonra reklamlar falan fıstık, espriler, şakalar, bildiğiniz isimler sabahlar, kalasların uzunluğu ne kadar olabilir? 3-3.5 metre, metre olabilir. olabilir. Modern sabahlar Modern sabahlar Modern sabahlar Radyo Tvr. Simoner Sabahlar Devam ediyoruz sevgili sanatseverler Günün gazetelerine bakıyoruz Ve heyecanlanıyoruz hmm, Heyecanlanın biraz heyecanlanın Çünkü biraz heyecan iyidir Böyle kral görülmedi İnanılmaz kral gerçekten akıllara durdu Hele mi? Tatsiz Kral Pele hemen akla geliyor. Bu arada Tatsiz Kral Pele de e, hastanede. Evet. Ona acil şifalar diliyelim. Nadia Comonici de biliyorsunuz. O da hastanede. Aa. O da maalesef. Ne e, oldu yani bu çocukluğumuzun yıldızları? Tatsiz Kral Pele, Nadia Comonici ve birisi daha vardı. Bridget Bardo. Bridget vardı o da galiba. O normal e, muayene o için ama O iyiymiş ama. O iyi. <gülüyor> Efendim Afrika'da Gana'ya bağlı küçük bir krallık olan Hohoey kraliyet ailesinin üyesi olarak dünyaya gelen Togbe beyefendi. Ee, biraz ismi uzun onu okumamı isterseniz. Togbe Nygoryefya Cepas Kosi Bansa. İstemeyiz. Ee, i̇stemeyeceğinizi tahmin ettiğim için başta okumadım. Sen ben krallım... o Bansa'yı kullanırdım. Krallığı şey yapamadım ben Fahir. Hangi krallık dedin? Ee, Gana'ya bağlı Hohoey ee, krali. Anladım yani Beyaz uyduruk krallık var Uyduruk o. krallık dediğin 56 bin lukası hey. olan e, Şimdi eğitim o alsın diye Sonuçta çocuk ileride kral olacak doğru. Eğitimsiz bir kral istemiyoruz Eğitim ne olsun diye Nerelere gidebilir İşte op diye gitsin falan demişler Açmışlar ilk 500 üniversiteye Bizde çok ganalı var Evet Otlu. yani Dersed hiç yabancılık da çekmezdi Hiç valla bizim ganalı arkadaşlarımız da var Sonuçta e, onlar da tercihlerini Almanya'dan yanı kullanmışlar. Doğru, o da Almanya'da mantıklı. Düsseldorf Üniversitesi değil ama ismini tam şey yapamıyoruz. Almanya'nın güzide üniversitelerin bir tanesinde eğitim alma, almak üzere Almanya'ya gitti. Nine Dabut Üniversitesi diyor. Yani ha Nine Dabut Üniversitesi. Daha sonra burayı çok sevip yerleşmeye karar verdi. Ayda. Şimdi tabi Hawaii, Hawaii'de e, ha mi yaşadı? E, babası, oğlum sen gelmeyecek misin ülkenin başına? Babası değil, dedesi. Kral babası hayatta değil. Maalesef. Krallığın ah, başına gelmeyecek mi son? Biz seni or oraya gönderdik Erasmus'tuk gönderdik. Kral olasın diyor. Kral, e, de, ya baba mi? ya burası çok iyi dedi falan demiş yani He. hakikaten. Yani mi? şimdi Hawaii ülkesini bilmiyoruz da gene Almanya kadar şey değildir altyapı olarak en azından. E yani tabii. orada kral olacağımı Almanya'da memur olurum. Bir de şimdi. Turan Way'da çalışıyorum Daha Ülkesinde ayrı. hep şeyle geziyor kral olunca. Onlar hep sürekli donla geziyorlar ya. Ha. Yani o tip krallıklardan. O mı? tip krallıklardan. 56 bin nüfusu diyorum yani. Tabi doğru. Herkes birbirini tanıyor. Krallığa zorlar bir bir herkese birer don yılbaşı hediyesi. Ee, neyse 1992'de dedesi Vay vefat kaç edince. bu kral. Valla krallığı şöyle bir bakıyorum da bizim yaşlarımızda ya. Bak bizim yaşlarımızda biz böyle radyocuyuz yaşıtlarımız kral oluyor. Ona ben biraz bozuluyorum. Ne 92 yılında kral vefat etmiş. Dedesi daha doğrusu. Dedesi. Sonra ülke kralsız mı kaldı? Ülke bir süre kralsız kalınca Anlayı demişler edecek. ki. Demiş kralsız oluyor demişler. Yok olmuyor. Olmuyor demişler. Olmuyor. Mi? Krallık sonuçta bir krala ihtiyaç duyuyor. O zaman ihtiyaç. vekaleten şeyi atamışlardır. Ondan Kim? sonra demişler Karan ki yok, yok. vezirlerden biri. Yok vezir değil. Direkt sen, sen demişler ol. Ya demiş şimdi gitmeli gelmeli kral olsam vardı. falan filan diye. O da ülkesini nereden yönetmeye karar vermiş? İnternetten. Uzaktan? Uzaktan öğretime inanıyorsunuz. Uzaktan, uzaktan yönetime, yönetime niye? Ya, niye? inanmıyorsunuz? İnternetten doğru Ege'ciğim. O zaman Almancı kral yerine böyle biraz daha havalı sürgündeki kral falan diye bir şey yapsınlar da sanki Havalı, altta diyor. biraz daha şey o sürgündeki ee, kral geliyor falan diyor. E, bu arada şey. E, Diaspora Honolisi. ben bizim yaşıtlarımız zaman... falan diyorduk. Adam bayağı genç gösteriyor. Demek ki krallar genç gösteriyor. 66 yaşındaymış parantez Hadi canım. işi. 66 mı? 66. 6 ay burada 6 ay orada demiş. Almanya'da da emekli olmuş. Burada sağlık şeyleri rahat olduğundan burada kalmak istiyor. Giriş çıkış yapmak zorunda olabilir o kral. Yani kral dediğim beyefendi. beyefendi. Krallığı kalmamış artık. Beyefendi diyeceğiz değil mi? Yok canım. Yok kral hala. Hala kral, kraldır. Kraldır ya. Kral her yerde kral. Bilmiyorum şimdi abi. 66 başı... yaşında adam ülkesine gittiğinde havaalanında donunu falan pantolonları çıkıyor. donunuz Allah, diye. kahretsin diye bu yaştan sonra. Don, Alman donları bir de. Herkes yaprak donlar giyerken. Ama şimdi bu şey de çok ilginç. Gazete de ilginç. Şöyle anlatmış. Almanya'dan internetteki görüntülü ve sesli arama programlarını kullanarak yürütüyor işlerini. Görüntülü ve sesli bir program Skype olabilir <gülüyor> Biz ee, yazmayalım öyle de havalı dursun havalı. Sesli ve görüntüli Tabi seçtiği sıradan hayatın zorlukları da yok değil ee, Geçen gün <gülüyor> Arası geldi <gülüyor> ee, Kralın Almanya'daki evine maalesef Hızlar girmiş ha, <gülüyor> ha, canım. Hadi canım Vallahi yazık günah ya. Ay, Geçmiş olsun ya ee, ee, Bütün bilgisayarlar çalındı şu anda bilgisayarlar... <gülüyor> Ülke, ülke dökümanları anda. gitti yani Vallahi, Ülke dökümanları gitti gibi Dört tane tacını da almışlar sen dört tane tacınla ne işin var Almanya'da? Niye taç götürüyorsun onu? Ah, ha, yani, sanki Almanya'da taşla dolaşabiliyor musun? Sen? Hayır canım. Internetten şeyin karşısına ekranın karşısına geçen Aa, kafaya don, ne koyacak don, yani? Don, <gülüyor> <gülüyor> Herhalde böyle. Onu düşünmedim ya çok doğru. böyle çıkacak hali yok. yok. Donla don çıksa görünmez. Doğru. İlla vallahi hmm. çok doğru dedin. Dört tane tacın. Ya Yalnız onu bari banka kasaya falan koysaydın. On, Almanya'da e, Deutschland Bank vardı değil mi? Tabii. <gülüyor> <gülüyor> Büyük Doçla. Doçbank. Doçbank değil miydi? Ha, Doçland Bank ne? <gülüyor> Doçland ne ya? <gülüyor> Doçland. Doçe Arbeit Bank. Eee ee, koy kiralık Oğlum. kasa. Ben size söyleyeyim yıllık 100 150 euro gibi bir cüzi rakama Taci'nin emniyetliği. Emniyet Onu çalan da turistik malzeme diye çalmıştır ha. Vallahi yazık günü hakikaten. Gerçek kral tacı olduğunu bilir, bilerek aldığına ben zaten zannetmiyorum. zaten cesaretliği. Peki şeyde ben monaşiye çok hakim değilim de orada mesela askerdeki gibi taç gitti taht gitti falan diye bir şey var mı? Sancak, sahbi... sancak alay ilişkisini mi soruyorsun? Yok. Kep. Kep. Kep'le şeyin ilişkisi. Kep gidince ne gidiyordu. Kep'le... Tezkere. ha kep ve tezkere ilişkisi aynısı krallıkta da var Yok, herhalde gönderirler ki. gönderirler ya bir tane daha hiç şey olmaz. Yok canım yedek varmış zaten. Yedek var. evde görmüş. mi yine? E, yedek var. Dördü gitmiş ama bir tane var Dört tane evde var. iki tane de arabada var. çünkü hani var. Telefonundan da konuşulabiliyor. şey Bu arada e, çok enteresan da şey var. Datça'da yazlığı varmış. Kralı. Kralı. Burası demiş bana Ghana'yı hatırlatıyor. E, o zaman Ghana'ya gidin Yazlık alınca Datça'yı da fethettim. Öyle mi? Eski günlerin hatırına, eski günlerin dedi. İşte krallı büyütüyorum falan ha. diyor. Krallığı büyütüyorum. Ne yaptın? Yot daire, daire aldın. Çocuğum var mı? torbası, torunun falan var mı Fahir? Allah Allah. Karısı var. marısı bir var. şeysi var mı? Karısı alma. Almam bir şey. Karısı alma mıymış? Usulaymış. Ama çok fırça yiyor ya. Yani düşünsene kralsın evde. Gene geçti bilgisayarın karşısına. Sabahtan akşama kadar bilgisayarın karşısında. Hayatım sonuçta ülkeyi yönetiyor. Home office çalışıyor o zaman <gülüyor> değil office. mi o kral? Hem ülkeyi yönetiyormuş hem futbolmenizi oynuyor. Home office krallık yani. Home office yönetiyor. Ne yapsın adamın da belli şey yok ki. Bir de zamanı yok. Home office yani çalışıp da ülke yöneten kralın mesai saati yok yani. Tabii saat farkı, farkı vardır. Saat farkı, şu saat farkı olabilir mi? Mevsim yok. farkı da var. Bilmiyorum bu Afrika'daki Dünya Kupası'nda izlerken ya içimiz donmuştu ya. Kar yağıyor bir şey oluyor. Bu biraz Batı Afrika bilmiyorum orada var mı? Bu Batı var. Afrika'da şey işte Lukanlar yani. Gana Batı Afrika değil mi? Eee işte ama tabii biraz şey sıkıntısı oluyor. Hayatım kombi aç. Çünkü donla karşısına geçmek zorunda ya yani yine üstüne hmm, olmak zorunda. Sürekli kombi 3'te 4'te yanıyor. Verdikleri doğalgaz parası inanılmaz. Ülkenin yarısı doğalgaza çalışıyor. Çünkü kralın doğalgazı. Fakir o, bir ülke o, miymiş burası? Ya fakir değil de yani şimdi. o 4 taç ülke ekonomisini sarsar mı? Sarsar. Zaten o şey demişler. Ülke ekonomisi o 4 tacın üstünde duruyor. Hmm. Zaten bir tanesi bile gitse sallanırdı da. Ah, dördü gitti. Şapla danak yere oturdu. Gana falan, Gana'nın futbol takımı falan da çok kuvvetli, değil mi? Yani hocam. değil zaten. Ya, ya. Gana'ya bağlı Hoho'ya kraldı. Gana'nın tamam, Gana krallık nasıl oluyor ya? Birleşik krallık mı Gana? Gana birleşik pek çok işte şey işte ne derler? Donunu geçiren kral olarak çıkıyor karşımıza diyor. Yani, tamam hadi sen doğru. <gülüyor> kral e, olsun. İç savaşla uğraşmayalım bütün Afrika'da. Hani Roma mı? döneminde site devletleri falan var Hı. ya. Bunlar da kabile krallıkları diye düşün. Apartman yöneticisinin taçlı olanı mı? Ha, taçlı olan. Tabii canım böyle normalde düşün yani birkaç site büyüklüğünde. Güzel Doğru gayet yani. güzel yönetiyormuş adam. Turizmle geçiniyor zaten. Şükür. Şükür demiş. Nasıl demiş? Turizm, Şükür. Ne yapıyorlar? Krallık. Ha, Kabile yani. geceleri mi? Öyle gelen turistlere mesela. Hı -hı, bizim gecesi, gecesi gibi, gibi böyle. E, evet öyle işte eğlenceler tertip ediyorlar. Sürekli dans. Herkes zaten krallıkta şey zıpkın gibi. Vallahi fişek gibi. Zıpkın gibi. Fişek gibi. Donumuz yok ama figürlerimiz böyle demiş. 3, 6, 9, 10 tane bölgeden oluşuyor. Gana. Ve bu 10 tane bölgenin e, valileri varmış. Gana hakkında bilmedikleriniz. Herhangi elimiz. bir kraldan bahsedilmiyor Fahir. Tabi. Hohoya krallığından bahsedilmiyor düşün çünkü taç gittiği için hala şey yapamadılar Tamam Akra'yı biliyoruz başka da bildiğimiz bir yer yok Akrası, zaten. Akras var bu işin Zor demiş. Afrikalıların öyle bir lafı var. Ganamız güzeldir diye hakikaten Ganamız 230 <gülüyor> <Gana'mız. gülüyor> sandalyeli bir parlamentosu var başkanlık sistemiyle yönetiliyor e geri dışarıda Ayakta zaten... alırlarsa 300-350'ye çıkaralım. İngiliz Ukay. Milletler Topluluğu üyesi Cuma Cumartesi günü. Ayakta alırsak 300-350'ye vuruyoruz demiş e Zaten gerek o kadar kişi dışarıda kalıyordur ya krallıkta. Ne olacak ya Herkes herkes senato üyesi herkes şey, ne kadar güzel bir sistem. Hakan her aileden bir senato üyesiyle ne kadar güzel olur. Altın efendim bizim geçim kaynağımız demişler. Altınymış. Altın mı? %32'si altın madeni. Tamam, İhracatın altın, yüzde altın, %32'si. Altın madeni dediğin Oktay bir tane şey var kuyumcusu var. O yani altın evet, madeni dediğin. Bu da Çeyrekleri toplayıp eritip taç yapıyor. Altın Sahilmiş eski adı Ghana'nın. Altın Sahil olarak adlandırılıyormuş. Tamam. Şimdi tamam. Şimdi bak. Ben... Vallahi bayağı e, sayır, sayır, Altın çıkıyor yani. Ondan sonra turizmi de, efendim, turizmimiz de biraz var demiş. Neye geliyor demiş. Altın arayıcıları geliyor falan demiş. Ondan sonra kalele, biraz da kalelerimiz var demiş. Çok güzel. Güle güle yaşasınlar ülkelerinde diyelim. Yalnız pek bir kralı ben rastlayamadım Fahir. Yaptığım e, uzun araştırmalar. Ben uzun uydurdum durum. abi. Kafamda bir dünya kuruyorum. Tamam mı? Böyle ha halüsinasyonlar görüyorum. Böyle krallar görüyorum. Donlu, donsuz, taçlı, taçsız. Acaba sürgüne mi yollandı bu kral? Sürgündeki böyle? kanal kralı. Gana kralı değil de, Halele. Halele kralı. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Radyo dinliyorsunuz, modern sabahlar devam ediyor sevgili sunucular. Radyo lerinden hoşlanırken bir kez daha günaydın diyelim. Hafta sonu oldukça önemli bir organizasyon vardı Türkiye Zeka Vakfı'nın süper zekalar buluşuyor. Herkes Oktay bunu konuşuyor, e koşuyor. Ne öyle mi doktor? Vallahi e, benzer bir isimdi. E, Zeka ve Yetenek Kongresi e, ikinci kez düzenlendi. Türkiye Zeka Vakfı düzenledi. E, yani ben şunu anladım gün boyunca hatta iki gün Sen hosttun değil mi? Yani. Evet galiba os denebilir. E, i̇ki gün. En zeki insan olarak herkes seni biliyordu orada yani. Yok değil. Yani oradaki insanların ortak özelliği e, kim ne kadar zeki diye. Hiç, hiç kimse Zaten herkes en az 160-170 arki üstündeki burada falan gibi mi bakıyorlardı? Yani öyle bir hava yoktu. Ben şeyi i̇şte zaten İşte o anladım. ondan. Herkes 160-170'in üstü olunca Cumartesi günü Söyle ha. Cumartesi günü Akşam şöyle bir değerlendirdim. Sunumları tek tek gözden geçirdim. Çünkü gün boyu sunum oldu. Pazarda bu sunumlar devam etti. E, cumartesi günü şöyle bir kafada değerlendirdim ve üçümüzü değerlendirdim biz abi yeni bilgiler ışığında bir yeni bilgiler ya. ışığında tabi pek çok akademisyen pek çok bu işin e, hakimi olan insan pek çok değerli kişi e, çeşit çeşit sunum, sunumlar yaptı ve e, üçümüzü bir değerlendirdim iyi bir şey mi çıktı kötü bir şey mi var youtube kongre var. merkezinden otoparktaki arabamı yürüyünceye kadar evet, olan, olan, olan mesafede baya da bir mesafe otluyum kendi kendime, kendi kendime şöyle bir değerlendirdim ve üçümüzün toplasan bir tane adam etmeyeceği ortaya çıktı mı yani e, bir tane adam etmez <gülüyor> zeka yani hakikaten çok ne çok zekiyiz ne çok yetenekliyiz o mini mini kardeşlerimizden örnekler verildi o mini mini e, arkadaşlarımızın normal hayatta bizimle beraber mini mini kardeş olmuştu şimdi böyle e, bir yerlere gelmiş olan insanlardan örnekler verildi. Ee, ve yani hakikaten Zayıf çevremizde çok zeki insan var ve biz onların yanında geri zekalıyız çevremizde mi, insanlar var yani dünyamızda var da, çevremizde var mı onlardan belki denk gelmiyoruzdur çünkü mesela <gülüyor> ben çevremizden biliyorum. İşte çevremiz adamları. hep biz biz bir çevremiz hep biz bir diğerleri bizim çevremiz oluyor ya. Hani senin çevren Oktay'la ben oluyorum. Benim çevrem hmm. siz oluyorsunuz falan. Evet, gibi. o yüzden bizim çevremizde pek yok. Bizim çevremiz bizim pek Bizim çevremizin <gülüyor> yüksekliği 3.5 <gülüyor> metre <gülüyor> olabilir. Olabilir. hani <gülüyor> ee, bilmiyorum şöyle bir herkes düşünsün. Bir böyle bir insanoğlunun herhalde içgüdüsel olarak bir, çok zeki yani çok zekiyim falan gibi böyle bir şey oluyor ya. Hı hı. Yani o tip kongrelerde şey oluyorsun. Daha ayakların yere basarak. Hı hı. Neymiş zeka neymiş yetenek neymiş anlıyorsun. Ben Kimse de, de yani şu adam şöyle zeki bu adam böyle zeki diye anlatmıyor. Onun şu kadar yani, parası var falan gibi mi konuşuyor? Onun bankada 2 milyonu var falan gibi mi konuşuyorsun? Onun konuşuyor bankada 3, 3 buçuk milyar olabiliriz. Ben de yani üçümüzü toplasan bir adam etmesin tam tersine üçümüz de mükemmel bir insanın ayrı özelliklerini taşıyoruz. Mesela Fahir analitik zeka. Sen duygusal zeka, ben de fiziksel gücün temsilcisiyim gibi geliyor. Bir dakika bir dakika. bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika işte bir bu dakika. bir itiraf galiba bu sitem bence ya itiraf Üçün, değil yani yüklendi. sen en sonunda itiraz ettin Fahir ama sadece Ege'ye itiraz ettin <gülüyor> yok canım, herhalde yok canım yani genel... kendine ve bana da itiraz yani, ettin kendisi yani yani ya an bir... analitik zeka bir Orduna... numarası deyince hiç sesini <gülüyor> çıkarmadım Adam, hayır ben şey diye sustum <gülüyor> nereye varacak <gülüyor> diye sustum analitik dedi duygusal dedi sonra da fiziksel dedi orada bende şey oldu <gülüyor> sen beni cuma günü görseydin o yatak odasını Nasıl taşıdım eve? Sırtında. sırtında. Ama sırtında senin evine de. giren çıkan çok uh, usta oldu. Sen artık onlardan öğrendin yani. Dünyayı Vallahi sırtında taşıyan adam gelmedi teorik mi? Teorik olarak biliyormuşum da. Pratikte... Biz iki kişi çıkarmaya çalıştık o şeyleri, masif mobilyaları. Ben şey dedim. Tutamıyorum, dinlerim. Yok, dinlenmeyin. <gülüyor> Hiçbir şey değiştireceğini zannetmiyorum ben. Şey olur ya böyle savaşta hani kolunu kaybeder. Adam hala onu hisseder de kol yerinde yoktur. Bende kol var, his yok Bakıyorsun orada kol olması lazım ama his yok. Ama yine de başardım onları çıkardığını. Sana seni. helal olsun Ege. Sana o helal. O yüzden ediyorum. zaten fiziksel gücüm artık biraz daha vurgulayacağım. Senin analitik zekan, oktayın duygusal bizi. Benim ana ne analitikliği mi gördün bugüne kadar? Ya çarpım tablosu ezber. Ezber. Full. Kafadan dört basamaklı rakamları çıkarma. Full. Full da ne olsun yani analitik dediğim yani? nedir ki Oktay zaten duygusal dediği zaman işte hiç, hiç öyle Bunlar ya. hep bunlar hep yalan Yalan mıymış bunlar? Her, bunlar hep yalan dola. Çeşit çeşit zekalar var. Bunları ölçmek falan filan bunlar Mümkünliği. çok. Bunlar netameli bunlar netameli işler, netameli konular yani Netameli mi bir, alengirli mi? Alengirli yani ama şu falanlı filanlı mı yani? Falanlı filanlı da diyebiliriz. Yani ha zeka neymiş? Yani unutman gerekeni unutup Hatırlaman gerekeni, hatırladığı bir böyle bir mükemmel bir denge varmış. Evet, biz saçma sapan şeyleri hatırladığımızda o mükemmel dengeyi Onu eksem mi etmiş oluyoruz? çok çeşitli tanımları var yani. Bu tanımlar, yani işte ortama uyum sağlama falan, o, falan filan, onlar geçmiş artık. Ya bu dolap onlar temizliği gibi yani. beyin temizliği yaparsan bence yine mükemmele doğru gideriz gibi geliyor. Yani böyle bir beyinde bir genel bir temizlik. Nasıl yani bir bizim bizimkiler dizisinin her şeyini hatırlıyor olmamız yanlış bir şey mi? O mu yani? Onu mu demeye? Bütün herkes toplandı. O kültür kongre merkezinde bunu, bunu mu söylüyor? konuştunuz ya? Arkamızdan mı konuştunuz Oktar? Sadece bizimkiler dizisi Arkadaş değil. her şeye dokun bizimkiler dizisine dokunma. Süt kardeşler değil. Zümrüt halı reklamı değil. Daha pek çok e, örnekler verilir gibi hissettim ben. Ama bunlar bizim programda işe yarıyor. Evet. Demek Sanki adam zevkansı O kadar adam toplandı mu? bize laf sokmak için bir araya gelmiş. Şimdi Fahir 300 tane telefon numarasını ezberleyeceğine. Zümrütalı reklamını ezbere söylemesi Daha iyi değil mi program için e Ben 300 tane de kadar şeyim var Yani hafızam var o kadar gigolight kaç ne kadar Tutuyor bilmiyorum ama hepsini Hı, tutuyorum tutmaz. yani Kaçmış insan gigolight'ı Oktay işte hiç öyle şeyler verilmedi ya. Allah Allah. Rakam verilmedi mi? Ne yaptınız siz orada yediniz, işleriniz oturdunuz Ya mı? bir kere birinci dakikaları yediniz herhalde. Ee, sandviç. Ee, birinci dakikada da şey yok ya. öyle Karaya bir sandviç mi dedi bu? Evet. Sen sen ben şey yapmıyoruz. Üstün zekalı çocuklar ve üstün zekalı gençlerin birey birey ee, bireyler, şeylerin, bireyler bireylerin e, topluma nasıl e, uyum sağlaması gerekiyor. Var mı üstün Eğitim zekalı oldan. çocuk hiç ortada? Vardır herhalde. İki tane genç kardeşimiz sunum yaptı söz zekalıyız biz diye mi? Yok hiç onlar, onların da öyle bir iddiası yok Zaten galiba üstün zekalı Olmanın birinci şartı Biz üstün zekalıyız hiç çıkmamak ortaya Siz ne yaptınız Oktay? Hakikaten Hakkı çok merak Bana biraz palavra gibi geldi Böyle bir araya çok geldiniz çok onu konuşmadık bu Sandviçler değil. yani de anladığım kadarıyla <gülüyor> öyle evet. oldu. Sosyal ortam mı yaratıyorsunuz siz? Sandviçler yani evet Türkiye'nin değişik yerlerinden insanlar sandviçler A vallahi bak şu anda Son sandviç kaldı Ya pek çok eğitmen vardı Tamam. üstün zekalı işte bireylerin, gençlerin eğitimi nasıl e, ne yapamalı? diyorlar? Üstün zekalı oldukları için şey, havada kapıyor çocuklar öyle mi dediler e, havada kapanlar da var. Mesela üstün zekalı olup derslerinde de çok başarılı olup değişik konulara değişik yaklaşıp ama sosyal hayatta şey yapan arkadaşlarımız varmış. Hmm. Üstün zekalı bireyler varmış. Yani sen Sıkıntı bakıyorsun. Yaşıyor. Evet, sen mesela bakıyorsun. Bir şeylik var çocukta. böyle bir bir şey yapamıyor mesela. Yani hmm. böyle bir uyumsuz bir dışarıda kalıyor falan hmm. filan. Hemen hmm. ee, hmm. ona ne, ne dersin? Kafası çalışmıyor galiba. Hayır. Tam, Tersi. tam tersine. Kafası çok çalıştığı için öyle Fahir. Aa, Aslında başına da... gelen mi? Ee, Gauss'un başına gelen mi? Pek çok kişinin öyle bir şeyler olmuş ya. Öyle olaylar. Bu i̇şte geri zekalar tut. içinde en büyük umut. Bazen <gülüyor> de yani hakikaten kafacı çalışmadığı için öyle oluyor ama şey diyorlar. Süper zeka olduğu için e, donsuz dolaşmaya çalışıyor falan diyor. Ondan sonra bir ara bir şey dedi biri. Ben süper zeka olsaydım uyumsuz olurdum. Kaçınılmaz olurdu yani. Sen her baktın ki zekalılar. Birin zekalılar diye bakarsan kimin yanına gideceksin ya? Soru soranlardan biri bir oturum sırasında şey dedi. Ee, yine o da galiba doktordu. Zeka, yetenek peki ama çalışkanlık dedi. Çalışkanlığı da çocuklarımıza vermemiz lazım deyince. Bir, Birden orada bir yüklenildi. yüklenildi. Bir yanlış örnek verdi orada işte derslere çalışma falan filan gibi bir örnek verdi. Hmm. Ee, bir yüklenildi. Bir yüklenildi. O sen Sevdi. sakinleştirdin mi? Ben oradan? sakinleştirdim. Çocuk yapmaya da çalışmak deniyor dedim. O örneği verseyiz dedim kimse burada itiraz etmez dedim. Herkes böyle birim, çalışmak falan filan. <gülüyor> ne? Çalışmak yok muymuş? Nereden <gülüyor> Çal Çalışmamak zeka göstergesi miymişti? Ç çalışmamak değil, yani sevdiğin işi yaptığın zaman zaten çalışmak. Çalışmak olmuyor, değil mi? değil mi o? Sokmuyorsun sen araya Zaten o çalışmamak. Yani. ama çalışmıyor konuşuldu mu? O yüzden zekayı doğru düzgün yönlendirmek önemli. Hmm. Yoksa sen doğru düzgün yönlendirmezsen ne oluyor? Çalışman gerekiyor işte. Sevgi o zaman. miymiş oktan? Sevgiymişti. Gerçek zeka dediğin sevgi miymiş? E, en sonunda Ve o sevgi, emek istermişti, değil mi? pazar günü zaten o çıktı bana mail atılmış. Nedir efendim bu kongrenin çıktıları diye ben Sevgi bir mail olmuştum. Ister. Gerçek zeka ve yetenek sevgiymişti. Sevgi emek ister emekte Ahmet Mekin'miş diye Ahmet Mekin'e <gülüyor> Emrah Emrah'ın halıcıyla açılan kongre Ahmet, Ahmet Mekin'le Mekin Mekin sona erdi. İşte mükemmel bir ilginç. Abi adamlar zeki işte sonuçta. Nereden nereye abi? Bir tane de mandolin vardı <gülüyor> orada. Çizimi. Kongrenin çıktısı olarak. <gülüyor> ha neydi o? Hadi hep beraber onu söyleyerek şey yapalım hayır, ya. Hay hay falan. <gülüyor> i̇şte bu da bizim zekamızın çeşitlerini gösteriyor. Tabii. Ee, Söyleyeyim dediği enstrümantal <gülüyor> bir şarkı olduğu şu için. De, te, Olur mu, mando, de, ha, şu tepe mandı tepe yayla adar o yaylalar, yaylalar yaylalar yaylalar Oktay senin sesin eğitimli ya hakikaten çok belli ediyor kendine. Ben Türkan Şoray yapmaya çalıştım orada. Yani neşeli Türkan Şoray söylemiyor ki. Hiç. Söylüyor neşeli olduğu zaman mi? söylüyor. O da evet, mutfaktan gerçek... çıkıyor. Şu TV koltuğu. Ama gerçek benim söylediğim Ne yapıyorsunuz eğleniyorsunuz. Kadir İnanır kaza yapıncaya kadar o bir ara bir neşeli olduğu bir dönem var. Evet ya. Kaza yapıp gelince ne, neşeli neşeyle andı. ben bekin. neşeli değil eğitimli diyorum. Dikkat edersen. <gülüyor> Ondan bahsettim. Ben benim sesim eğitimlidir diye. Bahsettiğim bütün gün değil miydi Kongreler? Hiç bunlardan bahsedemez Arkada bahsettim. Gökhan vardı. Hı hı. E, Türkiye Zeka Vakfı'ndan işte o teknik işlerle uğraşan bütün böyle bir altyapısını uğraşan Pek çok pek çok ekip vardı. Yani pek ekip daha doğrusu çok kalabalıktı. Pek çok, çok insan vardı. O, o, o, Onlardan biri Gökhan vardı. O arkadaydı Gökhan. Hı hı. Ondan sonra ona böyle ben sana bir şarkı söyleyeyim mi abi? Çok yarım saatlik bir sunum var şu anda falan dedim. Tamam abi falan dedi. İlkinde ona söyledim. Ona bahsettim yani. Sesim eğitimli eğitim dedi. Sesim eğitimli dedi yalnız benim diye. Ne dedi o? Anlıyor muymuş? <gülüyor> dedi. <gülüyor> ne diyecek? Sonra işte Anlıyormuş demek Portakal suyunu içti gitti tekrar. Öyle yani. Ya Ama be kazasız belasız atlattınız okay, yani hayırlısı olsun. Tabi senin tabi. de gösterim vardı Ege. Ne evet, senin gösterin nasıl geçti? Benim gösterimde espriler şakalar. Genellikle... O kadar zeka şov olmasa da gene bir espriler bir şakalar. Herkes memnun. Herkes mesut. Ondan sonra kokoreç yedim. Sonra çıkıp. Afiyet olsun da geçin. Teşekkürler. Çünkü, Herkes çünkü yediğini söylüyor. Ya söyledim. yediğini boşver sen. Tamam kokoreç yedin de o sonraydı. Sen gösteriyi anlat. Kalabalık Esna mıydı? De... Gösterimiz şey Nasıl millet yıkıldı mı? Millet yıkıldı. Salon yıkıldı. Boş yer yok. Biletler satılmış. Hepsi iki tane şey kalmış. Küçük bir espri örneğini yapabilir misin? Burada verebilir bir espri, misin? Yani mesela, mesela hangi espriyi yaptın? Bir şaka Bizden bahsettin yani mi bir de Egece biz, bizden bahsettin. bahsettin Bir ufak <gülüyor> şakanı burada bizimle paylaşır mısın Gelemeyenler gölemeyenler ve gülemeyenler için ee, Şöyle bir isterseniz şeyi paylaşayım size <gülüyor> Gösteride yapmadığım bir fıkra mı abi Canım abi şimdi o da bir sonraki gösteride şey yaparsın Ben burada Doğru. senin malzemeyi harbi parmağın savurturmam Spoiler gibi olacak Spoiler olsun o zaman Olsun ha? bir tane ver canım bir, tane... bir yerde böyle bir baktığım bir Ağz, yer var Ağzımıza bir parmak balça. Şöyle yaptım bir yer var çünkü genelde yüzümü falan şekillere sokarak güldürüyorum. Şunu da yaptım mesela. Size şu anda komik gelmedi hikayesiyle güzel. Bak, güzel. Ben şu anda etkilendim. Ben etkilendim. Yalan Yapsa, söylüyorum. Yapsana. Yapıyor canım işte. E, e, e. hikayesini de anlatayım ama yani uzun hikayesiz komik değil. Sonunda. Kısa olan espri şakalardan bir Kısı tane. Kısa olan espri şaka mesela? E, şey yapıyorum. Merhabalar falan filan. Tamam. Merhaba bayanlar baylar bayanlar. <gülüyor> Ondan sonra merdiven Kayanlar diye sonda yık ve bugün merdiven yok nereden koyacağız abi derken millet yerlerde ağlıyorlar Ondan sonra ne yapacağız falan filan diye ben zaten ilk yerden sonra ben de bir ben de ara verprim bana da şey geldi. <gülüyor> saygısızlık oldu mu saygısızlık. Yani seyirciler birbiri arasında işte senin seyircilere yaptığın. Birisi böyle Çalışanların böyle seyircilere yaptığı falan saygısızlık o oldu, oldu maalesef. Bu tek saygısızlık oldu. Tarzı. Böyle sıradan geçecekmiş ayaklarını uzatmış. Beyefendi demiş kadından Nasıl geçeceğim ben buradan? Ay pardon de. Pardonlar çıkalı ayılar şu hayda bu sefer bütün salon yerlerde. <gülüyor> yerlerde. <gülüyor> Hiç olmadı Aa, biliyor yani. musun çok, Fahir? Çok gerginiz. Zeka oldu. ve kongresinde. Hiç böyle şeyler olmadı. Hiç bir tane bir saygı millet birbirine ne kadar nazik, ne, ne kadar nezaket üstüne sınırları içerisinde. bir şey içerisinde. döken oldu mu Oktay? Üstüne düşünce... yağ döken ya. vardı o dündü. Zeka, <gülüyor> üstüne baran, Zeka baran göstergesi o. Ee, Bence. Üstüne bir şey dökmek mi? Evet vallahi orada şimdi mesela o kadar zeka konuşuyorsun. IQ bilmem ne zekayı yönlendirme falan. Sonra dışarıda şey yerken meyve suyunu gömleğe döküyorsan. Ama nasıl döktüğünü ve ya. Ve ağzının kenarında gelip biri susam mesela, kalıyorsa o küçük mini pastalardan. Gelip biri mesela böyle Laps diye çarparsa da dökersen o, o zaman şey ama saatine bakmak için mesela dökersen. Heh, normal şeyden. O da mesela olmayabilir. Siz hiç böyle bir şey okurken yemek yediğinizde mesela bilgisayara bakarak bir şey Ağzınızı tutturamadığınız oldu mu? O nasıl bir şey ya? Ağız tutturamamak ne? Ya mesela şey bilgisayara bakarak bir şeyler yerken arada çay içeceksin. <gülüyor> Ondan sonra bardağa eğim hareketini veriyorsun. Ama ağzın olması gereken yerde değil. Ne oluyor? Laps üstüne? <gülüyor> diye havada yakalamaya çalışıyorsun çay. Olması Sıgat gereken çay. yerde bir inançla mı ağzın orada olması gerektiğini düşünüyorsun? İşte bardağın ucunda olsa Ona mesela. bir şey deniyordu ya. Mer El göz kodinosu. sistem yok bir şey deniyordu ya. Bir otomasyon sistem bir şey deniyordu. Şeyi yapabiliyor mu size? Mesela çay içeceksiniz ama sıcak dili çok böyle birden şey yapmıyorsunuz falan yapıyorsunuz ama hiç çay yok. Sonra nefes bittiğinde çay geliyor. Itinmeyi, Olacak gibi oluyorsun falan. Ha, o... Bunlar sırf benim başıma mı geliyor? Yok ama buna çok benzer şey geliyor benim başıma. Sıcak tencere kapağını <gülüyor> <gülüyor> çıplak elle tutmak. Evet ben de onu psikolojik hani bazıları tutuyor benim elim şeyli diye şerbetli mi? Ne deniyor benim elim? Benim elim dayanıklı denebilir Fahir Benim elim bir şeyli deniyor ya. Yani. O yine düşünüyor en başında Ben mesela lapis diye tutuyorum bazen Yanıyor, Yanıyor. Sonra yandığını anlayınca demek ki tutmamam lazımmış diyorum Ve Sen bundan mesela, ders alman yeterli zaten İşte ikinci kere bir hafta sürüyor o ders Aynı yemek pişmediğine göre belki sıcak değildir diyorsundur. Tabi çok mantıklı Senin Fahir Senin hep zeka dolu hareketler <gülüyor> zeki, mi var zeki, hayatında Zeka dolu hareketlerim Tabii ki canım hep benim hayatım zekalarla dolu bir şeyim var yani. En son yaptığım ee, şeyim ne derler ona? Dün Alim bile güldü ya dün değil de cumartesi sabahı. Ne? Çorba içerken kendi elini ısırıp bırakamamanı İşte daha da daha da böyle bir geri zekalı herhalde. O daha... ama zeka ile ilgili değil bence. Açlıkla alakalı. Açlıkla alakalı. Açlık oyunları. Yani açlık da insanın zekasını nasıl köreltiyor düşün yani Tabii. aç adamdan. Hiç ondan bir şey bahsedildi mi Oktay? Aç adamın zeka seviyesi düşüyor. Yiyin diye mi? Yiyin, Aha. yiyin gari. Bakayım İncir çocukların, mesela. Çocukların beslenme... Yok, hayır. Çocukların beslenmesiyle ilgili bir şey söylenmedi. Herhangi bir şey söylenmedi. Boş konuşulmuş demek ki orada bütün gün. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern, sabahlar. Modern Sabahlar'ın son dakikaları sevgili sanatseverler. Heyecan içinde devam ediyoruz programımıza. Buyursunlar efendim. Neler oluyor, neler bitiyor? Kütahya'da bir... Ee bakkal market evet. ee, hayırlı işler ölçelikli. hayırlı işler olsun evet burada biz esnafın dostuyuz. Gitsin. Her zaman yanındayız esnafımızın. Ee, şimdi biliyorsunuz bir meşrubat firması vardı. İsimler yazıyordu meşrubat firmasının isimleri. Evet doğru. Ha. Evet. Aşkısı canısının da ötesinde Ege, Oktay falan filan gibi şeyler vardı. Ee, meşrubat, bak, firması. Evet. Amerikalı meşrubat firması. firması. Amerikalı bir meşrubat firması. Amerika'lı bir meşrubat firması. Bize bizden iyi bilen bir şifli. E, bu, bu bakkalımızda, marketimizde, esnafımızda sattığı mısırları... ne satıyor bu arada? Mısır, mısır yani her şey satıyor da mısır özellikle şu anda mısır He. üstüne e, patlangaç mısır mı? Patlangaç mısırın üstüne patlamamış halde. Darı Patlam Patlamayan patlamaya hazır, hazır mısır. Ha, darı, darı mı? Darı halde e, onlara şey yapmış, e, onların üstüne etiketler hazırlamış. E, bu mısır senin için Ceyda. İşte bu Mısır senin için Ege falan gibi. Aa hemen onlar onu satışlar, alırım. Satışlar, bir satışlar. Oo. Pardon niye Ege vardı? Ceyda var abi. Niye Oktay diyor? Oktay olmaz oğlum. Bakayım. Oktay. Var mı Oktaylar? Var. Aa çok güzelmiş. Haydar <gülüyor> var, Oktay var, Haydar var. Haydar var Tamam. Daha bitti. Ama bunlar çok daha öncesinden bu firmaya bağlı değil yani. Bu adını vermek istemediğimiz meşru hmm. firmasıyla alakalı değil. Çok daha öncesinde bu havluların üstünde Evet. Sevgili Kayınço. Ha doğru öyle. Bacana, da satılır onlar. Ertime evet. sevgilerle. En sevdiğim, sevdiğim sevgili eltime diye. Onlar hep şey yapılıyordu demek ki onlardan yola çıkarak ne, ne? kadar güzel. İnsan Çok. bazen eltisine ne götüreceğini bilmiyor. E tabi. Ama orada bir havlu görün sevgili eltime yani ne götüreceksin? Beyan mısır götüreceksin. Yani birisi sana alsa bu mısır senin için Ceyda. şey Aman Ceyda. Hep Ceyda beni anıyor. Bir de elti. Biz hiç yaşamayacağız elti gerilimini ama kadınlar arasında öyle bir şey vardır herhalde. Tabii canım. Gerilim elti... olmaz ki eltiler arasında. Aa, elti, eltiler elti. diye dizisi vardı ya. Elti, elti, elti küstü diye şey var ya. İşte o haber olduğu için halı deseni oldu. Çok yaygın oldu. O en gibi. sıradan desendir. Halı o. Yani desen ismi. Halıda da kullanılıyor. Evet, dokuma, dokuma da. Böyle birbirine sırt dönmüş. Ama o tarihte bir elkiler. ya da iki kere olduğu için yani. Benim bildiğim. arası iyidir. Yani en yaygın küsme biçimi elçiler arasında olan. Bir de gelinle görümce arasında çok büyük bir O gelin görümce gelinme. yani o Ama şey, onda da şey var şarkısı var. Oynar gelin görümce diye o teşvik için. Halbuki gelin görümce. Oho yani gelinle görümce etle tırnak gibidir. Birbirinden ayrılamaz. Ayrılması teklif dahi edilemez. Yani Türkiye'nin şu anda aslında en ciddi fay hattı elti gerilimi. Senin neyin olacak Ege? Deniz Kova evlenirse. Eniştesi. Ee, Enişten mi oluyor? E Biz Ahmet. Sen onun kayınbirader birisine... olacaksın Pişt, değil mi? Sen birisine enişte diyeceksin. Tabii doğru Hakan abi bana kayınbiraderim dediğine göre. <gülüyor> Hakan abi. O yanlış yapmaz. Doktor çünkü. O yüzden... Bir de Hakan abi ne? Enişte. Bir daha söyle bakayım. Hakan enişte. Ah, enişte işte. diyemiyorum ya. Ne demek Aa, ya? Gidip sen şey, enişte. diye gitme lazım. Eniştem canım enişteme. Te teyzelerimin kocalarına ben enişte dediğim için Yok, haksızlık olmuş gibi geliyor. Haksız o da rekabete doğru. girer de sen yani... git şu güzel şu havlulardan al canım enişteme diye. Biricik eniştem. Senin başka enişten yok. İni neydi? İni. İni mi? İni mi? Hı hı. İnleyen aileden en yaşlısı. <gülüyor> diye onu bir odaya kapı. O işte da var. İni mini mani modi. O da benim inim diye bir şey var ya. O benim inim olur. Cümle Oktay içinde kullanılan ve öten var, var, var mesela. Her onun sünderi ona öten. Yok ben. abi ini de ini de öyle bir şey ya. Yaz bibi var, ini yok. Evet, bibi var iniyor. Yeni teyze olabilir belki. Nasıl yok ya? Bibinin hala olduğuna inanıyorsun da ininin teyze olduğuna niye inanmıyorsun? İni, acaba in mi yoksa ini mi? İni mi olur? Ya bu çocukların kanalları var ya orada böyle şeylerin çizgi film karakterleri. Yani BT'de orada değişik böyle isimleri var. Patpat, demdem falan gibi. bak, Öztürkçede erkek kardeş demekmiş. Bulmaca dilinde de kayınbirader demekmiş İni İni bulmaca dili ne demek ya? Bulmaca dili diye bir dil mi var? Bir de yeni bir dil mi çıktı? A, bulmaca dili diye. gerçek İni'yi çalayım bak. Na na na na. İni kamoze. Daha <gülüyor> be biladerdi. <diyor. gülüyor> bak bakmış bıçtı kral ya bıçtı. Na na na na na İni kamozemiz. iyi müdür müdür ofisor iyi iyi bir de <gülüyor> <Süper! gülüyor> yerden değil radyoda niye çalmıyorsun Bırak dükkanın her yerin dükkan <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>